Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün Teknik Masa'da Barış Demirel ile birlikteyiz. Ve konuğumuz Banu Öztürk. Hoş geldin Banu. Hoş bulduk, <gülüyor> Evet, Didem'den sonra Banu'yu da ikna edebildik. Nihayet Açık evet. Radyo stüdyolarındayız Banu'yla birlikte Teşekkürler, bugün. Teşekkürler, teşekkür ediyorum. Ee, Banu'yla e, bugün aslında... Belki de uzun yıllardır e, unutulan ya da uzun yıllardır gündemde olmayan bir yazarı İzzet Melih Devrim'i konuşacağız. Evet. E, İzzet Melih Devrim'i konuşmamızın, e, Banu konuşmamızın sebebi ise Banu'nun İzzet Melih Devrim üzerine bir çalışmasının bulunması. Henüz kendisi bunu yayınlamaya fırsat bulamadı ama <gülüyor> <gülüyor> belki. Evet, ileriki zamanlarda umarım ona da fırsatımız olur. Evet. Ee, i̇stersen şeyle başlayalım biz böyle e, daha artık gündemde olmayan yazarları e, yani konu ettiğimizde biraz bu yazarlar kim? Yani Hı -hı. nasıl bir hayatları var? E, oradan başlayalım. Kimdir İzzet Devrim? Ee, İzzet Devrim öncelikle 1887 yılında doğmuş 1966 yılına kadar yaşamış bir yazarımız. Ee, gerek eserleri gerek hızlı bir e, hareketli bir yaşam tarzıyla bir döneme damgasını vurmuş bir kişilik aslında. Ama işte zamanla senin de söylediğin gibi unutulmuş yazarlar arasında yer alıyor. Eee işte ismine edebiyat tarihlerinde rastlayabiliyoruz ama ım, çok fazla çok bilgi değil. da fazla bir bilgiye ulaşamıyoruz açıkçası. Ee, birçok da yani türde eser vermiş bir Peki yazar. Peki mesela yani o türlere pardon kesiyorum ama Hayır. türlere geçmeden önce mesela İzzet Melih, bulunduğu yani yaşadığı devirde meşhur biri mi? Evet evet çok hmm. meşhur birisi. Hem yazarlığıyla meşhur birisi hem de aslında bulunduğu işte sanat çevrelerinde, politik çevrelerde, siyasi çevrelerde. De meşhur birisi ve aranılan bir kişilik işte dönemin İstanbul'unda e, her zaman işte e, e, gündemde. alan gündemde hmm. olan bir kişi e, Edebiyatı nasıl adım atıyor Edebiyatı adım atması Şimdi İzzet Devrim Bir kere Babasının memuriyeti sebebiyle Kudüs'te doğmuş Ama daha sonra Aslında Giritli bir ailenin mensubu. Sonra bir süre sonra işte İstanbul'a yerleşiyor aile Ve İzzet Melih Galatasaray Sultanisi'nde Öğrenim görülüyor Lisesi Evet Öğrenciliği sırasında yazı yazmaya başlıyor. Hani birçok aslında Galatasaray lisesinin, yani o dönemin Galatasaray lisesinde olan bir sürü insan gibi Ahmet Ayşim ile Abdullah Supi ile sınıf arkadaşı, hı hı. Ee, bir e, yarışmaya katılıyor. Paris'te düzenlenen Lezannel Politik Eliterer diye bir derginin düzenlediği bir nesil yarışmasına katılıyor 1905 senesinde. O, orada e, La Nuit diye, Can Sıkıntısı e, diye bir küçük hikayeyle karışıyor bu yarışmaya. Fransızca yazıyor. Evet. Fransızca yazıyor. E, ve burada ikinci e, oluyor. E, ondan sonra aslında daha e, tanınır da olmaya başlıyor. Peki, e, bir şey e, söylemeyeyim. Fransızcayı Galatasaray'da mı öğreniyor yoksa daha öncesi mi var? E, daha öncesinde... Yani ailede bir Fransızca eğitimi... Yani onunla ilgili açıkçası tam netli bilgim yok ama muhtemelen ol, olma olasılığı yüksek gibi Hı -hı. geliyor. Çünkü hani babası ve a, a, ailedeki diğer kişiler hani bilme olasılıkları yüksek. yüksek ya evet. da e, evde ders alarak öğrenmesi olasılığı da yüksek gibi geliyor. Evet yani şey aile zaten biraz sonra bahsedeceğiz. Evet. bayağı velut ve evet, evet. <gülüyor> Türkiye'deki <gülüyor> sanat çevreler açısından şey. Peki bu yarışmadan sonra? E, bu yarışmadan sonra e, İstanbul'da yayınlanan Fransızca gazetelerde yazıları çıkmaya başlıyor. O dönem mesela İstanbul diye bir Fransızca çıkan dergi var. E, buralarda e, yazıları e, yayınlanmaya başlıyor. E, onun, liseden mezun olduğu sırada Mazi'ye rağmen adlı bir romanı var. Hmm. Daha liseden mezun olduğu sıralarda. E, fakat bu e, romanı hemen yayınlayamıyor. E, tezli bir roman bu roman. E, konusu da, konusu itibariyle sansüre takılıyor Öyle ve... Mi? Konusu <gülüyor> nedir? Konusu ecnebi bir kadınla evlenmemi mümkün olacağını ve hmm. e, mutlu olunabileceğini e, iddia ediyor İzzet Belih romanında. Fakat e, işte dönemin... E, hmm şeyine evet. Toplumun için? içine ters olduğu için yayınlayamıyor. Daha sonra e, bunun tezini değiştiriyor ve e, şey yapıyor. Yani konuyu biraz daha farklılaştırıyor ve ismini de değiştiriyor romanın. Tezat hmm. ismini veriyor. E, ve ecnebi bir kadınla evlenmenin e, mümkün olamayacağı gibi bir teze dönüştürüyor. Hmm. Ve ondan sonra iki sene... Adı da tezat olmuş Adı da tezat oluyor. <gülüyor> ...1909'da 1911 yıllar arasında resimli kalem dergisinde ilk defa tefrika ediliyor... ...ve daha sonra kitap olarak da yayınlanıyor... ...hatta sonra latin harflerine de aktarıldı bildiğim kadarıyla bu kitap. Ama şu anda yok galiba piyasada değil mi? Piyasada evet yani hmm. küçük bir yayın evinden çıktı sanırım ben de çünkü... Belki sadeleştirmiş de olabilir. Sadeleştirmiş de olabilir çünkü izletmeliğin aslında birçok eseri... hala yani. ...şu an yok. E, yok. E, şu bazıları e, birkaç... ya ...Fransızca yazdığı eserler var... ...onların çevirileri yok. Osmanlıca olarak... Yaz, e, ...yayınlananların... İşte ...Latin harflerine aktarılmış da. halinde Aynen. yok. E, bu anlamda... Ya, ...gazete yazıları, dergi yazıları Toplanmadı. var... ...toplanmamış şekilde. Yani aslında üzerinde Bayağı çalışılacak... Şey... Bir, bakir, evet, bir bakir bir alan. Yani Hı -hı. çalışma yapılacak birçok konu var izletmelikle Hı -hı. ilgili. Evet, tezat'tan? E, tezat e, Tezat'tan sonra yazdığı ikinci bir kitabı daha var. Sermet adlı. Onu da diyor ki kendisi e, bu psikolojik romana örnek olarak yazdığını söylüyor bu romanı. E, 1918 yılında yayınlanıyor. ilk. bir sene sonra kendisi Hı -hı. bizzat Fransızca'ya çeviriyor. Hatta piyarlottte buna bir ön söz yazıyor. Ee, ön sözde de piyarlotti şey e, izletmekle ilgili diyor ki yani işte Fransızca çok mükemmel kullanıyor. E, i̇şte bu e, yeni devrin bahir alametlerinden biri bu kitabın yayınlanması hmm. diye ifade ediyor. Ee, onun dışında 1920 yılına kadar yazdığı hikaye, mensur şiir ve mektup parçalarını hüsnü tebessüm diye bir kitap başlığı altında topluyor. 1920 ile 1938 yılları arasında yazdığı hikaye, mensur şiir ve seyahat yazılarını da Her Güzelliğe Aşık adlı kitabında topluyor. Bunların dışında izletmeliyim bir de tiyatro çevirileri var ki Fransızcadan, işte Paul Bourget'den, ondan sonra Jean Cocteau'nun, Alfred de Musset'in tiyatro eserlerini Fransızcadan Türkçe'ye çeviriyor. ...inceleme ve araştırma... E, ...yazıları var. Özellikle Fransız yazarlarla ilgili... ...Victor Hugo üzerine... ...işte o dönemde... E, ...yine Musée üzerine... E, ...yazılmış ve dergi ve gazetelerde... E, ...yer alan... E, ...yazıları mevcut. E, onun dışında... ...yani çok aslında çok... <gülüyor> çok ...Velut. velut evet evet. birçok bir e, eser vermiş... ...bir yazar. E, e, Fransızca... Yazdığı eserlerden bahsetti. Fransızca. Dışı, pardon, neydi tezat? Sermet. Sermet dışında Leyla mıydı? Leyla diye bir tiyatro oyunu var ki onu sadece Fransızca olarak yazıyor. Türkçe yani, hiç yayınlanmadı. Türkçe yayınlanmadı, henüz çevrilmedi de. Onun tarihi? Ee, onun tarihi, yayınlanma tarihi e, Fransa'da 1912. Hı -hı. Ee, bayağı ama eski yayınlanmadan önce oynanıyor ilk Hı -hı. Fransa'da mı? Fransa'da ee, yok hayır aslında ilk oyunu e, İstanbul'da e, Esvariete Tiyatrosu'na Hı -hı. bu Halep pasajının içinde bulunan eskiden şimdi ses tiyatrosu olan e, sahnede sergileniyor ve oyuncuları da Fransız, Fransız oyuncular oynuyor yönetmeni Fransız Fransız e, onun sonunda daha sonrasında işte 1909 yılında oynanıyor oyun 1912 yılında da kitap olarak yayınlanıyor Fransa'da, Fransa'da yayınlanıyor ee, İstersen bir ara verelim Madem <gülüyor> Mariette Tiyatrosu'ndan da bahsetmişken müzik o kadar Fransa ve Paris konuşmuşken <gülüyor> Zetmeli'ye Paris yakışır <gülüyor> <öksür> diye düşündük Ona <gülüyor> tamam, bir edit piyaz <gülüyor> hediye evet. edelim o zaman Evet <gülüyor> Les yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois l'avion. Quelque chose il est entré dans mon cœur, une part de Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place. Des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rond. C'est le de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est appris dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la grande. C'est toi pour moi, moi pour toi. I don't Merhaba, 94 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün Banu Öztürk'le birlikte İzzet Melih devrimi konuşuyoruz. Programın ilk bölümünde İzzet Melih'in hayatından, biraz edebi anlayışından ve eserlerinden konuşmaya başladık. Ve en son Fransa'da Fransızca olarak yazdığı ve Türkçe'ye hala çevrilmemiş olan 1912 yılında yayınladığı Leyla Adlı. Oyundan bahsediyorduk. Ee, evet. İlk yani Varyeti Tiyatrosu'nda oynandığından İstanbul'da bahsetmiştik ama hani neyi anlatıyor Leyla ee, Leyla, e, öncelikle şunu anlatayım istersen. Ee, Leyla'nın yazılışı nasıl Hı -hı. oldu? Ee, Leyla... E, Fransız bir tiyatro oyuncusu Suzan depre diye bir Fransız oyuncusu izletmeliğe diyor ki bunu da bir izletmeli ile yapılan söyleşiden öğrenebiliyoruz Monitör dergisinde yayınlanan bir söyleşten. işte diyor ki biz işte Türk kadınını Türk kadınlarını çok bilmiyoruz Fransızlar olarak bizim oyunlarımızda hiç bu tipler geçmiyor. Nasıl yaşadıklarını, neler hissettiklerini, neler e, yaşadıklarını bilmiyoruz. E, sadece operetlerde bazen Türk kadınlarına rastlıyoruz, ama onlar da çok fantastik ve fantazi unsuru hmm. e, ola, tipler olarak karşımıza çıkıyor. E, bundan dolayı eğer siz gerçek gerçek bir e, tip yaratıp e, ortaya koyarsanız, böyle bir oyun yazarsanız, ben de bu oyun yani bu rolü oynarım diyor ve bunun üzerine izletmeli. Oturuyor 3 ayda Leyla'yı yazıyor. Böyle bir azmediyor herhalde. Ee, o Leyla'nın konusu e, Türk e, o dönemin işte kadınının yaşamı üzerine e, neler yaşadığı, nasıl yaşadığı üzerine. E, Leyla 23 yaşında bir Tanınmış bir Türk ailesine mensup bir e, kadın. Nazmi Bey adında 28 yaşında bir e, eşi kocası var. İçişleri, Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan diplomat bir kocası var. E, ve e, iki e, Fransız e, konukları var. Juliet Senir adında bir e, güzel Fransız kadın 30 yaşlarında. Onun da yine Konstantin e, Senir adında 45 yaşında bankacı bir kocası var. Hikaye işte 1900 yılın başlarında İstanbul'da geçiyor. Ee, sahne e, Leylaların evinde, İstanbul'daki evlerinde açılıyor e, ve e, mevzu işe e, Senir çiftiyle. E, Leyla'nın kocası e, Nazmi Bey arasındaki bir tartışmayla başlıyor. Tartışmada işte Türk kadınının toplumsal durumu e, nasıl yaşadığı, harem meselesi bunlar üzerinden gelişiyor. E daha sonra bu tartışmalar Julietle e, Leyla e, arasında devam ediyor ve e, Leyla e, Juliet'i e, işte kadınların, Fransız kadınlarının biraz böyle e, nasıl diyelim? Ee, rahat cilveli tavırlarından kaynaklı eleştiriyor ve kocası Nazmi Bey ile e, Nazmi Bey ile aralarındaki gizli ilişkiyi yüzüne vuruyor ve kocasından hmm. ayrılacağını söylüyor Tabii böyle olunca e, nazmi Bey ortaya çıkıyor ve karısını sevdiğini leylayı e, ayrılmak istemediğini söylüyor ve e, fakat oyunun sonunda Leyla'nın ne karar verdiğini bilmiyoruz hmm. yani o Nazmi'yi mi seçti yoksa e, ayrılmayı mı seçti onu e, bir de açıklamıyor Yazar e, işte e, yani oyun e, ilgi görüyor mu mesela ona dair bir bilgimiz var mı oyun e, ilgi ya da oynandı mı sonradan? şöyle söyleyeyim bir kere e, Oynan, oynanmış. Tabii ki Fransa'da da ve şey, Leuve Tiyatrosu oynuyor topluluğu. E, Fransa'da, Paris'te de oynanıyor. E, İstanbul'da da oynanıyor. Daha sonra kitap olarak basıldıktan sonra Almanca'ya ve İngilizce'ye çevriliyor kitap. E, baskıları da mevcut. Demek ki ilgi görmüş, görmüş. diye düşünüyoruz. Tabii bundan kaynaklı olarak. E, o oh. Peki çok az biraz Aa, vaktimiz kaldı. Şimdi programın başında da bahsetmiştik. Bu meşhur bir aile. İzzet Melih Devrim'in mensup olduğu aile. Evet İzzet Melih Devrim'in ailesi meşhur. meşhur bir aile. Özellikle karısının yani İsa Zeyd'in ailesi, Şakir Paşa ailesi bir dönemin ünlü ailesi. Evet. İşte Halikarnas Balıkçısı olarak tanıdığımız Cevat Hmm, Şakir. Şakir'in Kara, e, e, ablası oluyor Fahin Hüseyin. Ünlü ressam onu da biliyoruz zaten. E, Aliye Berger yine aynı aileden. E, bu e, işte Fahin ile büyük bir aşk yaşıyor İzzetmeli. E, ve evleniyorlar fakat bir süre sonra e, boşanıyorlar. İki çocukları var çocukları da ünlü. İnsanlar e, Necat Ekrem yine ünlü bir ressam Paris'te yaşıyor e, Uzun zaman uzun süreler e, Kızları Şirin Devrim Necat Devrim hı hı. Hı hı. Yanlış mı söyleyeyim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, Şirin Devrim Şirin Devrim'de tiyatro sanatçısı O da Amerika'da yaşıyor uzun süre Yine İstanbul şehir tiyatrolarında e, Oyunculuk ve e, Yönetmenlik yapıyor yani böyle bayağı bir tanınmış bir aile ve dönemin e, Şirin Devrim'in Şakir Paşa ailesi üzerine yazdığı anıları var hmm. ve kendi anılarını yazdı. Yine Şirin e, diye bir e, anı kitabı var. o, o Bu kitaplarda e, babasına ait, annesine ait birçok e, bilgi sahibi olabiliyoruz onların hayatına dair. E, İzzet Melih ile o dönem e, e, yani çok aranılan şahsiyetler işte anılarında da bahsediyor Şirin Devrim. Annesiyle babasının özellikle o dönemde işte bu sefaretlerde e, yapılan balolara işte hani modern Türkiye'nin modern çifti olarak özellikle davet edildiklerini e, ve e, birçok ee, yurt dışından gelen işte, yabancı misafirlerle ilişki kurma sanat çevresi politika çevresi işte iş çevreleri iş adamların yani işte her türlü çevreyle çok yakın ilişkileri kurma olanaklarına sahip olduklarını söylüyor anılarında ee, bundan kaynaklı zaten yani e, İzzet Melih'in e, çoğu yaşamı yurt dışında da geçiyor Hani Fransa, biraz Abdülhakamit gibi evet <gülüyor> değil mi? Abdülhak Ahmet gibi evet aynen öyle ee, Paris özellikle onun hani çok sevdiği ve e, şehirlerden bir tanesi bir de e, izletmeli böyle e, şey bir kişilikte benim anladığım kadarıyla hani yazdıklarından ve hayat tarzından anladığımız kadarıyla e, yaşamaya çok bağlı ve böyle aşk ile yaşayan insanlar evet. vardır ya öyle evet, yani evet Yaz, yazması da biraz öyle aslında çok edebi anlamda eserleri çok edebi mi değil mi o onlar biraz belki e, tartışmalı olabilir ama çok severek ve çok isteyerek yaptığı kesin yani bunlar böyle bir kişilik. Bir de o dönemde iki dilde birden yazıyor olması da yani çok rastlanan bir şey değil. Mesela biz Abdülhak Hamit'in eserlerini başka dilde yazdığını tanık olmuyoruz. Evet. Fakat İzletme dilinin hani hem Türkçe hem Fransızca yazması bir de Yakup Kadri'nin bir yazısı vardı. Bu Pierre Loti'nin eee yadsız evet. yazdığı evet. kitap Ser Sermet. Sermet e de daha Ser İsviçre'de e, işte sanatoryumda tedavi görürken İsviçre'de bir kitapçıda görüyor evet. Sermeti evet. ve çok etkileniyor evet. bu durumdan. Yani böyle bayağı bir gurur duyuyor. İşte hani milli edebiyat nedir? Evet, Sermet, Fransa'da yani Fransızca yayınlanmış. İde işte, Pierre Luti'ne ön söz yazmış ama hani bu bir birçok hani milli olduğunu iddia etti ed, ed, ed, ed, eden kişilere oranla çok hani tam bir tipik milli edebiyat örneği olarak yani evet. şey yapması, kabul etmesi o da çok ilginç aslında. Evet, evet o anlamda da ilginç bir yazar aslında. çift dilli bir yazar. bunu da işte aslında Tam da e, kurduğu ilişkilerle de bağlantılı. Çünkü mesela izletmeli, hani Leyla'yı bir e, kendini ya da tüp, bulunduğu, mensup olduğu toplumu anlatmak, Fransızlara anlatmak amacıyla Fransızca yazıyor. Evet. Ve bunun başka mesela işte Türk tiyatrosu üzerine yazmış olduğu bir yazısı var, incelemesi var. Yine onu e, Fransızca olarak yazıyor. Çünkü bir derdi var yani bir anlatma, bir anlaşılma. ...anlaşılmak isteme istiyor evet. yani bir şekilde. Onun için de direkt Fransızca yazıyor belki de. E yani büyük bir... ...yani o amaçla yazıyor. Bir de savaş dönemi değil mi? Bir yani? de savaş dönemi tabii ki yani. Dünya Dünya Savaşı, birinci Dünya Savaşı öncesi mi yoksa? Yani e, Leyla? Leyla birinci Dünya Savaşı öncesi oluyor dünyası. ama arkasına işte 1912... E, ...Sermet tam evet, savaş tam. sonrası oluyor. Evet yani tam ara dönemler böyle o yaşadığı yaşanılan ve bulunan dönemler evet belki de bir entelektüel olarak sorumluluk da hissediyor olabilir var olan işte savaş savaş sonrasındaki ülke evet. insanlar evet, evet. bunun dünyada bir imaj nasıl bir e, imaja tekabül ettiği de o dönem içerisinde önemli bir evet evet e, aslında ben yere, yere de götürüyor, götürüyor olabilir Evet, bağını sonuna yaklaşıyoruz. Umarız bu <gülüyor> üzletmelik çalışması <gülüyor> hala... Benimki ki... de Fransızca olarak duruyor. beni de çevirmem lazım. <gülüyor> evet, Fransız, <seninki> <gülüyor> Fransızca evet, olarak, yüzden... olarak yazılmış bir çalışma ama seninki de bayağı oldu aslında yapılıldı değil mi? O günden bugüne... E tabii üstüne daha... yani hala izletmeli hakkında bir şey yapılmadığını evet. düşünürsek oldukça ihmal edildiği Evet evet. Bir gerçek ee... Evet. Yani çalışılması gereken gerek, yani çalışılacak çok şey var üzerinde evet. aslında. Çok teşekkür ederiz. Cadenin ben de teşekkür ederim. Ne için. Ee, 94.9 Açık Radyo'da Günün ve Güncel Edebiyatında bugün Banu Öztürk ile birlikteydik. Hoşça kalın, görüşmek üzere.